var yarın <gülüyor> benim yok istiyorsun <gülüyor> istiyorsun diye bağırıp bütün şey mahalle duydum <gülüyor> yok karşı komşu şey e, herhalde günleri bitti <gülüyor> değil mi altınları topladı evet. yani <gülüyor> yarın şey ne izliyor hava durumu izliyor evet eee iş sahibi olmak nasıl bir duygu saygın ne bileyim ya en azından para kazanıyorum. evet ben artık para harcıyorum para harcıyorum para kazanmıyorum diyorsun aynen öyle Neyse öyle işte bir çekeyim ya, dedim. Bu ne lan? Bu Kore'den aldığın bir sigara. Cresto. Kokla. <gülüyor> Çikolata mı bu? Kahveli. Kahveli mi? Hiç mi kahveli <gülüyor> ama çikolatalı kahve. Rollo gibi kokuyor değil mi? gibi evet. <gülüyor> Allah Allah. Tadı Güzel. nasıl? Dari. Rollo cut. Haa. Seviyorum ben böyle şeyleri biliyorsun. Biliyorum. Başladık visto. Başladık başladık. Ha. Evet. evet, şimdi bu Geek gelir... Bakışında bu Geek hafta. Geek Bakışına hoş geldiniz arkadaşlar. Çünkü e, ne kadar oldu? Geek Bakışı yayını alı? 2 ya da 3 hafta oldu. Çok yani hafta bak... olmadı be. Yayınlandı mı yayınlandı? İşte geçen hafta mı ben yayınlandı? Ben gitmeden önce çektik bir tane. Çektik ama sonra ben... bir hafta sonra falan yayınlandı. Ha, evet, yani biraz 2 hafta oldu işte. Evet. O Geek Bakışında konuşmuştuk hatırlamıyorum. <gülüyor> şey Geç World War Z'yi mi konuştuk? World War Z'yi konuştuk evet. World War Z Konuştuk. Evet, sanırım öyle yaptık. Yo, hayır, Borzio'yu konuşmadık. Borzio olur mu abi? Şeyleri konuştuk. Neydi? Kimin çıkışı yoktu? Ha. Ee, Gravity, Tori 2. Aha, evet, evet. Ve e, bir film daha konuştuk. Keri mi konuştuk? Kerim konuşacak. Evet. <gülüyor> evet. Onları Brevichi'de ne güzel film ya. Yani. Evet, evet. İşte Ama onu evde konuş... izlenmez. Nerede evet, işte. Şimdi e, bu haftaki e, ilk bakışında ne konuşuyoruz? Bu haftaki ilk bakışında uzun zamandır beklediğimiz Denene denene denene denene. Coffee is canceling the apocalypse. Kafkas her ne kadar sevmese de... Dövelim. Biz çok seviyoruz. Ağzına kürekle vuralım onu. <gülüyor> bizim Ad. çok sevdiğimiz... Böyle Ad. çocukluğumuzdan gelen bütün iç yağlarımızı eriten... Evet ya. Ona Spesifik ağzına kayıcı ile vuralım. Kayıcı tırnağı ile vuralım. Nasıl sevmiyorsa... Allah Allah. Allah Allah. Tövbe yarabbim. Neyse. Ee, evet bizim ben ve Risto'nun çok sevdiği... Evet. Biz çok sevdik ya filmi. Biz sevdik Evet. Çünkü hani Godzilla deden vatandaşın Emojy saçma sapan filmiyle büyümüş <gülüyor> insan olarak. Ne zaman bir yaratık kavgası olsa Power Rangers style'a Power Rangers style'a Böyle maketlerin kapışmasını öyle doya doya izliyordum yani girdik Yani nereye kadar, kadar maket, nereye kadar maket evet, diyorduk Evet abi maket olduğunu sonra... bilerek izlemen hatta Daha da bir tuhaf Tabii canım. hisler yaratıyordu yani Ulan maketsin ama yani. güzelsin <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Maketsin ama <gülüyor> <gülüyor> giderim var <gülüyor> Hani alternatifi de yok yani mecburum sana Hangimsinden böyle <gülüyor> hatırlıyorum Godzilla bir tanesinde kocaman bir böyle Popatya'yla dövüşüyordu. Popatya ile mi? Evet böyle işte o sürekli biliyorsunuz Japonların orada sürekli şey aktı, aktı nükleer aktı, Şey aktı için okyanusa, anasına okyanusa oraya buraya her boka nükleer atık çıkıyordu. O yüzden sürekli bir, bir vatandaş doğuyordu böyle işte. Bu da böyle bir su bitkisi miydi bilmiyorum böyle. Hocamın böyle bir şey vardı. Popatya tarzı bir su kafası değil vardı. O kaplumbağa gibi bir şey değil miydi ya? Kuyruğunda vardı. Öyle o da bir şey. var. O ayrı. Bu başka. İşte Godzilla versus bilinmeyen Godzilla vs. Ne, bir sürü film vardı bismele. Evet. Bir tanesi işte böyle papatyavari bir bir şey vardı vatandaş. Onlar suda dövmüşlerdi falan. Ha böyle <gülüyor> kolları vardı böyle çiçek gibi bir şeydi işte. Onun yanında gözle çıkıyordu. Gözle ne gerezik şey ama. Yani burası benim çöplüğüm diyor. Gelmeyeceksin kardeşim benim diyor. Benim çöplüğüm diyor da şimdi şey çok komik değil mi? Boşuna mı yıktın ben Tokyo'yu diyor. Elin gerizekalı Japonu tamam mı? Ondan sonra etrafı çevreyi pisletiyor. Godzilla de bir vatandaş çıkıyor ortaya. Tamam. Ama da yani gidiyor bu bu o, yani kendini yaratını koruyor aslında. Komik yani tuhaf böyle hani bir hani <gülüyor> şey başka bir tıklar çıkıyor yani hani demiyor ki sen de bendensin aynı kaderi paylaşıyoruz. <gülüyor> yok nerede ne ara, Arabesk kültürü daha gelmemiş o tarafa. Evet yok. Abi, bir tek benim egosu yüksek yaratığın yani. E ee, yani tabiçen. Yani. Şertenkele ama ego yüksek, ego fazlası var. <gülüyor> Oğlum bak çok komik değil mi bak? Amerika'da bir şeyler dökülüyor tamam mı? Çıka çıka kaplumbağa çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Japonya'da bir şey dökülüyor, Godzilla çıkıyor. Godzilla. <gülüyor> Ama işte Japonlar iyi döküyor. İyi döküyorlar. <gülüyor> <bir> adamların. <gülüyor> Fuji Fuji, Fuji, Fuji neydi resmi? Işte? Fuji, Fuji mıydı neydi? Bir yerde patladı ya. Hakikaten nüfusunda. ya. O herhalde bizim ömrümüz içerisinde temizlenmeyecek o. Ee, yok temizlenmez. Oradan çıkabilir işte be. Fukushima Fukushima. Fukushima. Fukushima evet. Tamam Godzilla çıkıyorsa tam Fukushima'dan çıkacak. <gülüyor> Çernobil'den bir boku olmadı. Ha, Çernobil'de <gülüyor> bir şey çıkmadı evet. Evet, Çernobil'den bir boku olmadı ama 3 bin odadan bir, bir Godzilla bekliyoruz. <gülüyor> Çernobil'in çayını biz içtik yani. Evet, <gülüyor> çaylar temizlediler içtik. <gülüyor> Artık işte bilmiyorum. Neyse şimdi bu e, en son Godzilla faciasından sonra. Evet, nasıl Godzilla 2000 miydi o? Ya yani 2000. E, bir tek müzikleri güzel olan Evet. ama gerisi çok Sound kötü oldu. Soundray çok iyiydi. <gülüyor> Filmin... E, Dur, batması, gişeli batması sonucu ee, bu filmlere ara vermişlerdi. Evet. Hollywood olarak ama... Yani bir Batman Robin vakası evet, aslında. Evet, Batman and Robin vakasıydı ee, Ama Delta abimiz bu işe el, el atarak, attı. E, tekrardan bence eski rejonuna e, geri kazandırdı. Ama hani bilmiyorum belki de bir adında da Godzilla geçmediği için mi diyelim. Yok ya aslında bilmiyorum. Eee belki çok çocuksu bulmuşlardır lan iki tane şey dev şey kapışıyor falan filan diye ama ne bileyim bence görseller gayet yani çocuksu iyiydi çocuksu olur mu dana gibi filmdi yani çocuksu görmezsin ya hi hikaye film. tırt bir kere o belki o yüzden e Olar, yani hikaye <gülüyor> yeni döveceksin abi, onu da döveceksin. Hani yani. niye dövesin ki yani hikaye tırt? Abi hikayesi için gitmedik sonuçta. Ya hikaye tırt da yani zaten Ondan sonra yani şey olamaz ki bir ne bileyim. Yani ne bekliyorsun? Yani Romeo Juliet mi Hayır. Hikaye... Yani hikaye iyi olabilecek bir sürü şey var yani sonuçta yeterince anime manga izledik, okuduk yani. Tamam. Dev robot anime, var diye Anime manga dediğin onun asıl şeylerde de yani hikaye gayet aslında basittir her zaman. Abi Evangelion'un çok güzel. Vallahi hani bekleyemezsin ki Hollywood'dan. E, i̇llaki tabii canım. <gülüyor> yani Hollywood'dan öyle bir hikaye bekleyemezsin. Öyle bir hikaye çekemezler. Kimse anlamaz. Kimse anlamazı boş ver. Yani işte o yüzden bence hedef kitle biraz ha. şaştı. Anladın mı? Yani ha. çocuğa göstersen gösteremezsin, tamam mı? Hani o diyecek ama yani yaratık var, kavga, dövüş var diye beynleri götürmemiştir. Tamam mı? He. Bizim bizim yaşımızdakiler de hani lan çocuk filmi diye gitmemiştir. Evet. O yüzden Hani ya şey bence bu işin hedef kitle bu işi, şarjması var orada. Bu işi, işi bozan ne oldu biliyor musun? Bu Pacific Rim'i Transformers'tan önce çekselerdi. Bence çok büyük sonra gişe yapardı. Ya o ama değil Ama bu Transformers de. biraz şey yaptı. E, Sulandırdı piyasayı. Yani onlar yine mi Transformers demiş deyip geçmiş olabilirler. Yani anladın ya mı? o da olabilir evet. ama ne bileyim Top yani. Bakın çıkardı ya çünkü Michael Bay orada. Şey de birazcık şey e, sen söyle. Del sen biliyorsun. Ben biliyorum. Hani bilen biliyor ama hani çok böyle popüler. her boydan biliyorlar. Evet, çok popüler bir yönetmen de değil Del Toro. Yani gişe yönetmeni olarak çok büyük süksesisi de yok. Yani her boylar da çok iyi kişi yapmadı. Del neyi var hakikaten? Pans birinti var. İşte Her Boylar'ı var. Ondan önce eee e, biraz kült bir adam Evet, yani... kült bir adam olduğu için ve hani tamam İdris Albay oynuyor da onun dışında başka tanıdık isim de yok. Anladın mı? Yok. Ekranda. Yok. Hani çok böyle adamları böyle diye çekebilecek bir öge sadece dev robot, Allah. dev kaiju olayı vardı. Onu da herkes herkesin şeyi değil demek ki yani. Anladın mı? Biz tabii Neyse, ben şeyi deyip gittik ama en azından Del Toru'ya böyle bir şey verip. Yani güven hani güvenip yani <gülüyor> anasını filmi çek, çekilmesini e, izin vermesi anlamında Warner Bros'u takdir ediyor Yaptı hatadan dolayı tepki gösteriyoruz. <gülüyor> ama sonuçta zarar etmedi film tamam mı? Parası çıkarttı. Şeyde şeyde bayağı iş yaptı. Amerika'da Çin, yapmadan Amerika'da yapmadan ama Çin'de çok büyük iş yapmış. Çin'de iş yapmış anasını. Genel olarak international şeyi bakış ee, gayet iyi yani. Yani Japonya'da iyi iş yapması bekleniyormuş ama yapamamış. Hı. Bence oraya bir tane Japon bayraklı robot koysalardı o Gundamvari bir şey. Yani bir de Japonlar abi Japon Elifler yani düşün bak ben diyorum Godzilla ile büyüdüm diye Japon'u düşünebiliyor musun? Yani. Adam zaten Godzilla yani. Herif, Elif'in animesinden tut her şeyine kadar zaten bu budur yani herifin. Adamların Gundam'ı var lan adam, yani Voltron vardı zamanında yani adam zaten bu. Yani Elifin... o oy... ama demek ki iyi pazarlayamamışlar Japonlara Bence tamam. hiç pazarlamamışlardır yani <gülüyor> çünkü. Yani ilk bir tane e, oraya Japon bayraklı robot sıkıştıramadı mı yani? O, olmuş. Zaten... Tamam bıyıklara baskı bak ne olur. <gülüyor> yani Gundam'a benzeyen, robota benzeyen bir tane robot sıkıştıracaktın oraya. Üstüne koyacaktın Japon bayrağını. E, tamam o zaman bak ne olur. olurdu Japonya. E, Şimdi daha büyük pazar ya. Yani bir tane her her kıtadan bir tane olsun demişler. E, tamam mı? İşte Amerika'yı koymuşlar, Çin'i koymuşlar, Rusya'yı koymuşlar. Gerçi Rusya Rusya da Çin de aynı kıtada ama. Yani Avustralya koymuşlar ne alakaysa. Avustralya'da topu topu kaç milyon kişi Pasifik yaşıyor? Pasifik tarafına yakın diyordu. <gülüyor> Yeah Pasifik'in ortasında ona... lan Japonya. ya. tamam da diğerinde Pasifik'e çıkıyor herif direkt Avustralya'ya Avustralya ya gidiyor. Yani. yani. Bu arada tabii biz söylemedik. Ben Japon olsam derim kardeşim hem Pasifik bizim arka bahçemiz tamam mı? Dev robot işinde biz biliyoruz. Biz, biz niye yokuz diye bir tilt olurdu herhalde. Japonları yemişler. Onlar alabilir. Kimse evet. kalmış Japonya'da. Mako kan. Mako kan bu kaçmış işte. <gülüyor> Biz tabii bu arada söylemedik. Bu, bu şey, seferki geek bakışında Pasifik Rimin. Ee, bu durayı ni inceliyoruz aslında. Evet. <gülüyor> ya onu Söylememize tabii. gerek var mı de bilmiyorum. Biz bize konuya girdik. Evet. Ee, filme filmden konuştuk yine çok sevdiğimiz için. Ee... Pacific Rim'in Blue Ray'ini inceliyoruz. Pacific Rim Blue Ray çıktı. Divris çıktı. Bas çıktı. Ee, Hayırlı olsun. Blu Ray olarak işte 2D versiyonu çıktı. 3D bir tane versiyonu var. Ee, bu bir arada tane... geçenlerde birisi sormuş 3D e, Blu Ray'lerin içinde, içinde 2D, 2D var, var mı diye var. Diye var. Var. Ee, o şekilde var. Ee, zaten Steelcase ha. olarak var satışta. Artı bir de böyle e, Plastik kutu. Yager. Yager versiyonu. Yager mi? Yager versiyonu diye bir şey var. Yager paketi. Hı hı. O da böyle işte Gar şeklinde böyle nasıl o hiç hiçbir şey yapıyorlar böyle figürle denmez de böyle karakter oluyor Hı -hı. ondan sonra sanki bir figürmüş gibi oyma tuhaf bir şey işte yani şey plastik yani e, aslında. Bombe aslında. ha bombeye şeydi Kabartmalı. Ha, kabartmalı. Arkası içinde böyle disklerin durduğu bir kısım oluyor arka kısmında. Hani var bir şey şekil oluyor yani. Böyle daha bir şekilli. Yani bir tarafa sokmak isteseniz sokulmaz ama hani ha, teşhür işte için sanki güzel. figürüymüş gibi. Ha, aynen. Böyle tutuyorsun yani. Çok da hata biraz ama. Ee, bu tarz böyle bol bol şey de çıktı. Ee, tabii çıkalı bir hafta falan oldu aslında. Hı hı. Ee, ne bensiz bir çekemedim mi bir tane? Ha? Çekemedim. <gülüyor> bir de ama anca elime geldi de o yüzden şeyde anca izledim ben de ee, ekstraları falan. Ee, o yüzden bizim elimizde şey... bizim dağıtacak dağıtacağımız versiyonlar Blu-ray ve DVD değil mi? Ne dağıtıyor? Hediye mi diyorsun? He. Yok, hediye olarak sadece e, DVD verebiliyoruz. 3 tane DVD Vericez. mi veriyoruz? 3 tane DVD vereceğiz. Okay. Bizim elimizde inceleme yaptığımız versiyonuysa şey, 3 e, dislik olan işte bu steel case dediğimiz Hı -hı. versiyonu. Eee Üç türdük dediğimiz bir tanesi zaten e, şey D Blu-ray bir tanesi 3 D Blu-ray bir, bir tane, tane de bir ekstra de. var ekstraların oldu e, special futures. Yani Steelcase aslında fena değil ön kapak var kapak tasarımı. Steel hoş hani, Steel işte Case'in hani tek e, farkı aslında hani kutusunun e, still, şey olmuş, yani steel olması. Yani eğer filmleri e, Steelcase Case olarak biriktiriyorsan evet. şeyinde koleksiyonunda. Still case e, almanızı tavsiye ederim tabi. Hoş tabii, bayağı, bayağı bir fiyat, fark, bayağı fiyat, bir fiyat var. farkı var. Yani normal 3 e, disklik aldığınızda e, bunun arasında bir nereden baksan 50 40, 40 lira. 40 lira. 40 lira mı? 40 lira fark var. O yüzden yani zaten adedi de sınırlıdır. az yerde Yani buluyorum. koleksiyon ürünü olarak almak isteyenler için Steelcase tavsiye edebiliriz. Ya da Jaeger e, versiyonunu Yeager e, tavsiye Jaeger versiyonundan çok ben edebiliriz. bunu tavsiye ederim. Çünkü Jaeger versiyonu yani böyle disk saklama anlamında biraz çok mı, beğenmedim ben onu. Evet. Evet. Ama Daha hani sadece ya. film için alacaksanız bence hiç gerek yok Steelcase'e. Ee, yani, normal şey alıp evet. Blu-ray'ını alın. 3D Blu-ray veya tek blu rayini alabilirsiniz. Yani. yani Steelcase alacağınıza iki tane Blu-ray alırsınız. Yani, yani benim önerim o, olur, o yönde olur. Ama Steelcase de gayet yani, hoş param yani. Paran varsa al. Yani, Paran varsa <gülüyor> al. <gülüyor> al. Paran yani. varsa koleksiyon 40 yılda bir şey alıyorsan koleksiyonla... Hı -hı. E, ...filmi de çok sevdiysen ben bunu tavsiye ederim. Zaten hani... Ben size söyleyeyim 5 yıl sonra ben bu DVD'leri ne yapacağım diye dert yanacaksınız. DVD'yi Blu-ray. İşte Blu-ray'leri. Niye canım Blu-ray'e yine bir süresi Hayır. daha vakti var Blu-ray'in. Yani bilmiyorum bence Artık fiziksel olarak bir ürün satın almanın, ya yani en azından şey, e, soft ürün satın almanın artık zamanı geçiyor. Her şey dijital e, ve soft olarak internet üzerinden. Tabii Türkiye'deki... Abi dijital de onları işte aktarıp aktaramamak da önemli. Bir sonraki şey aktaramıyoruz sonra elinde patlıyor ne olacak? Diğerinden makyaya falan filan. Hayır yani benim demem şu, Türkiye'nin de bir an önce çabuk güzel e, online... E, streaming ve ya, e, şey, e, orası, orası library sistemine geçmesi gerekiyor. Yani ki hani ben benim işte zaten en büyük dert yakındığım şeylerden bir tanesi hayır, odur o, yani. O, o o da olsun da nasıl ben bunu, bunu da bu ama bunu öldürsün istemiyorum. Yani şu şu olsun yine bu eline fiziksel bir yani olsun olsun şey olması iyi abi. Yani ama çünkü her zaman yani şimdi her zaman internetin olmuyor tamam mı? yani haklısın. Hani bir şey söyleyeceksin hakikaten. Değil mi? Mesela interneti açtın internetin patladı. Bilmem ne oldu. Yavaşladı zart oldu. Bastın gelmedi. Server sıçtı falan filan. Halbuki bunu çekmecen çekiyorsun. takıyorsun, Jart diye seviyorsun. Yani yani. O konuda haklısın. O konuda haklısın. Ona bir şey demiyorum. Ama hani es ya yani çok da eski değil bizim yani hatırladığımız zaman dilimi içerisinde tamam mı? Hmm. işte hani vinyl dışında yani plaklar işte 2000'lerde bir geri dönüş yaptı ama kaset çalar o kadar kaset topladın ne bok yaradı? Ondan sonra o kadar CD topladın ne bok yaradı? O kadar DVD topladın yani laser disk Türkiye'de yoktu pek ama Evet laser disk topla, topladın ne boka yaradı yani her işte şey e, şey dönüşümünde e, evet, medya dönüşümünde ulan elinde zibilyon tane evet. şey var bunu ne yapacağım ben var. Ne, yapacağım ben? ne yapacağını bilemiyorsun bu <gülüyor> bir sonraki de Ha. ondan ya, sonra blu ray'n de şeyi gidiyor yani dijital Peki, şimdi... yani benim hani o dijital library satın alma olayındaki şeyim şu hani atıyorum netflix e, hulu vesaire ya da şey iTunes. Ha. Alıyorsun bir kere hani geçti işte bilgisayarlar artık 4K oldu diyelim 5 sene sonra. Tamam mı? hani evet. Çözünürlüğü yüksek olan versiyonu da oradan hemen tık, şey yapabileceksin. Yani. Belki sana biraz ekstra bir şeyler çarj edecekler. Hı. Ama hani zaten film alıyorsun işte kaç dolara? Değil mi? Evet, 20 dolara alıyorsun. Büyük ihtimalle library upgrade'ini yaparlar komik. diye düşünüyorum yani. Şimdi fark ettim Still case'i alıyorsun ama special yani şey yaz. Ne? Special features diskinin içerisinde neler olduğunu yazan Aha. hiçbir şey yok içinde. DVD'nin arkasında yazıyordur belki. DVD'de yazıyor ama DVD'de Blu-ray arasında biliyorsunuz special features'te fark var. Ha. Ekstra var şey bunun içinde. Mesela yazmıyor şimdi. Bu, hakikaten aldım bunu. Mesela okuyabileceğim bir yer yok. Bu reylin arkasında en azından yazıyor. Ama zaten stil case'i aldıktan sonra arkasında buksu buksu olsun da istemezsin yani. Yani istemezsin ama en azından Ama bir... içinde içine bir booklet koydu mu? Evet bir booklet koyulabilirmiş. Veya en azından belki arkasına bir tane böyle şey yapıştırıyorlar ya dışına. Hı -hı. Yani alıp onu çıkarabiliyorsun. Aynen. Stickersız böyle bir şey koyuyor. Orada mesela ne oldu? Bir çeket falan koysalar. Yani, bir ben... evet. Şimdi mesela ne var? Ben de ezberden şimdi konuşacağız. Şimdi özel seçeneklerde bakalım DVD'de ne yazıyor? Özel seçenekler seçeneklerin DVD'sinde DVD'de ne varmış? DVD'de ne varmış? DVD'de hmm. çok bir seçenek bulamazsın. İşte Del Toro'nun sesli yorumları sesli var. Sesli yorumları. Yani komentersi var. Yani, çekim hataları. Çekim hataları. Ve silimli, ve silimli sahneler var. Onlar... Ekstradan işte e, şey... Blu-ray versiyonunda olanla benim de işte ezberden hatırladığım kadarıyla şeyler vardı işte, konsept artlar vardı. Konsept artların falan filan oldu ve işte videoların işte nasıl yapıldığına dair evet. anası şeylerin oldu. Aynı yani bir aynı scenes'ler var. Böyle bir kitap gibi bir şey. Aynen. De, Dertoro'nun Dert kendi eskiz, defteri eskiz defterini, defterini yapmışlar. Hani ben onu, o fikri çok beğendim de uygulamayı çok beğenmedim evet. çünkü hani aksiyon. çevresindeki abuk sabuk frame hani işte animasyonlu aksiyon, frame çok çırkında. Aksiyon çıktı. olsun diye böyle sanki işte filmin içerisindeki bir böyle şey hani hologramla ek, aynen, yani aynen. birleşik bir şey yapmışlar böyle sayfayı çeviren bir sistem var. işte bir sayfayı çeviriyor. Sen böyle çekiller bu şekilde her birini seçiyorsun. Evet. Ve bazısı sadece e, çizimler, eskizler hani dert gel, kendi çizimlerinin eskizlerini Oraları oradan seçip oradan, oradan ha, konsept dertlere geçiyorsun ya falan filan. Bazısında şey var, yorumları var. işte evet videoları var falan filan. Onları seyrediyorsun. Ee, yani baya... Yani şey ben mesela sadece e, onun olmasına üzüldüm biraz. E, çünkü filmin nasıl yapıldığını dair ha, çok, daha iyi... Making of'u koysalar daha iyi olur. Making of bu aslında yaptılar. Yani böyle... Evet. Yani aslında neyi nasıl çektikleriyle ilgili ya da işte teknolojinin nasıl olduğu ile ilgili bir e, aslında derinlemesine bir klip yok. Sadece hani dertora çıkıyor. Diyor ki hani biz şu kadar detay düşünüyorduk. Hmm. İşte hani ...oturdum ben şunu yaptım bunu yaptım yani diyor. Yani şey var aslında... ...vesel e, onları sevdim hani... ...Deltro'nun kendisini anlatması güzel bir kere var. Evet. Aslı ve şey olarak diyor işte mesela niye... E, hang, ha, ...kullanılan renk paletlerini niye kullandığını anlatıyor. Evet yani ee, o kadar detay... E, ...hani belli başlı sahneler üzerinden evet. bu, bu karakterlere o renk paletlerini niye verdiğini, işte Hı -hı. belli ana, e, önemli sahnelerdeki işte o çekimin o açısını niye öyle yaptı. Bir de hani mesela adamın hakikaten e, böyle bayağı detaylı olarak da sahne çalıştığı sahne sahne çalıştığını görüyorsun yani. Hani çizmiş, kendi Aynen. oturmuş, tasarlamış demiş ki bu sahneyi şu yüzden çekiyoruz, bu yüzden bu yüzden çekiyoruz. Ama şeyi de bir görmemiz yani aslında benim için şey e, ilginçti ve komikti. Ya filmde kullanılmayan sahneleri yani tabi filmde neyin kullanılıp neyin kullanılmadığı işte post production da evet. belli oluyor. Ama pre production ve işte e, çekim sırasında evet. işte adam mesela işte şey e, kaju iske, şey, e, kafatasından yapılmış kiliseyi yapmış, ha, ha, yapmış çekmiş him. insanlar içine girerken. Evet bana, ama işte bütçe etmediği için içini çekememiş. İçini çekememiş ha. ama yani dışını çekmiş herif. Ha. O de yaptırmış. Evet. Ama kullanmamışlar filmde. Yok var ama... Yani, yani şey, şey, çok, çok şey uzaktan yani. var. Uzaktan var böyle diyor hmm. ya. Bütçe etmediği için daha ayrıntılı yapamamış mesela. Hani orada aslında herifin belki çektiği, işte yaptır setini yaptırdığı, kostümlerini şey yaptırdığı bir sürü şey var i̇şte ve bir biz görmedik. Bir saniye görüyorsun bu kısmını. Ee, ve hani prodüksiyonu aslında hani bitmiş ürünün ne olduğunu bilerek çeksen hmm. belki 30 milyon dolara mal edeceğin şeyi 10 milyon dolara mal edeceksin. Evet. Yani aslında hani planlanan şeyle çıkan ürünler arasındaki hani farkı, farkı evet. çok net görüyorsun e orada çok baya yani işte şey baya işin içinde kendisi yapmış her şeyi ve adam aslında bu kafasında bir sürü yani hakikaten şey hayal gücü kısmı minimum yani hayal gücü ve tasarım kısmı inanılmaz kuvvetli olduğu evet. şey adamın sonrasında işte renk kullanımları zaten onu fark ediyorsun yani orada anlatıyor işte şu rengi şu yüzden kullandık bunu bu yüzden <Gülüyor> yaptık şu sahne şu yüzden işte makoyla ile adamın karşılaşma sahne bile hani her şeyi bilinçli yapmış yani. Filmdeki evet. hiçbir şey böyle sonra aklıma süper fikir geldi deyip yapmamış. Hepsi yani işte çok bilinçli. Herifi... Aslı böyle film şey gibi yani bir matematiksel bir ondan denklem gibi. Adam yani şu üçte beş'i topluyorum sekiz çıkacağını biliyorum şeklinde film çekmiş aslında. Hani evet. birazcık da insan rahatsız oluyor. Çünkü çok programlı bir film aslında. Ama hani e, filmi seyrediyorsun e, belki de o yüzden çok hoşuna gidiyor. Ama Çünkü çok programlı çekmiş. Her, her şey kontrol yani, altında çekilmiş filmde yani. Yani zaten film prodüksiyonu dediğin şey aslında %100 yönetmenin kontrol altında olması gereken bir ortam. Ama, ama şey konusunda benim birazcık... Her film böyle var. değildir her abi. Her film böyle yani de değildir. Bu adam belki. bir kişiyle bu kadar çok kontrol her, her filmde yoktur yani. Yani şey bence bazı yönlerden işte adam çok fazla şey kendi detay içerisinde kayboluyor. Ha, evet, evet. Yani belki başka bir yönetmen olsa orada, hani bazı detayları kaybetseydi, hani genel hikayeyi birazcık daha güçlendirmeyi tercih evet. edebilirdi. Ya ama o. E... Ama işte onu da söylüyor ya. <gülüyor> ya bu özel içeriklerde en azından DVD, şey, Blu-ray'deki özel içeriklerde, hani aslında onu da bilinçli yapmış. Hani işte, işte diyoruz ya öyle. hikaye zayıf, çok kuvvetli bir hikaye yok. Adam aslında onu da kendi de söylüyor, hikayeyi işte böyle tuttuk. Ee, çünkü e, anlatmak istediğimiz şey aslında Aynen. şey, eğer çok derin karakter analizi yapmaya kalksaydık bu filmi bu kadar şey yapamayacaktık diyor. Ee bu konsepte bu kadar büyük işte ondan sonra o robotların ve yaratığın savaşması şeklinde odaklı yapamayacaktık tabii. çok fazla karaktere kayarsak o zaman bu karakter filmi olacaktı ve istediğimiz gibi olmayacaktı yani aynen, aynen. yani orada tabii ki bir şey durumu çünkü var yani yap iş belli, bir, belli bir zaman dilimi içerisinde çünkü bu film evet. yani bu filmda iki buçuk saatlik film yapamazsın tamam mı ee, yani, kaç yani saat bir, 90 dakikayla işte 120 dakika arası bir şeydir yani büyük ihtimalle çok da uzun bir film değiliz ama hani sonuçta aksiyon 125 ve... 125 dakika yine iyi 2 saat. Ha 125 dakika mı? Evet. Yine uzun tutmuşlar bir aksiyon filmi için. Yani ama demek ki kesme kes, yani o sahnelerde de bütün eklesen 2,5 saati bulacak işte. Aynen yani... Belki de yani büyük ihtimalle böyle yönetmenler yani Del Toro gibi yönetmenler hani studio gibi yönetmenleri, Nolan gibi yapımcılara <gülüyor> gerek yok belki falan. Hayır, hayır yani stüdyo ortamında çalışması çok zor olabilir evet. anladın mı? Adam illaki dayatıyordur şimdi ben buraya bu yaratığı koyacağım ama ayak tırnağındaki e, kiri bile görmek istiyorum bunu da yapmak için atıyorum işte e, o prodüksiyon firması şimdi 500 bin dolar istiyor tamam mı? Şeyler çalışmışlar ya. Industry Lighten Magic'le hmm. çalışmış zaten. Bir gitmiş de. Her adamın çizdiği yani her şeye karışmış abi zaten. Efendim. Evet evet. Onda görüyorsun gidiyor adamların yanında oturuyor veya yaptığı tasarımları başına. Şimdi de bu burası bak şuraya bir tane daha ekle diyor. Şuraya bu yaratın koluna şunu ekle diyor. Bu yaratık biraz dişi böyle olsun diyor. Bunun vakti falan var. Ama işte şey de çok e, mantıklı şeyler söylüyor. Mantıklı şeyler söylüyor ama ben şeyin mesela çok hoşuma gitti. Ee, ya adam zaten adamın... şey filmi, filmi şey Skype'ta çekmiş. Ha yani Skype'da çekmiş zaten. Yani adam aslında kafada bitirmiş. Yani o kadar zor bir şey ki bu. düşünüyorsun yani bu, bu çapta bir filme yani bu kadar mesela işte olduğu hı hı. böyle epik dövüş sahnelerinin olduğu ve o epik dövüş sahnesini sana yaşatması gereken yani O tecrübeyi bir film çekeceksin. Ee, ve bunu aslında hani böyle yani ortam elinde olmayan şeyler çeksin. Yani tabii, elinde, tabii. elinde fiziki olarak oyuncular var. Geri kalan çoğu şey fiziki değil. yani, yani Hani o yüzden kafama herif kafada bitirmiş mesela. Tabii, görsel olarak kafasında her şeyi yerleştirmiş olması bunu lazım. Çok hani şey. satranç maçların hani evet, evet, İhsan Tançlı'la hani yüz şey 20 e, tamam, sonrasını, sonrasını düşünüyor yani. ya onun gibi onun ya yani, o yüzden hani oraya oturduğu zaman adam ne istediğini bilerek oturuyor ve hani bu herkes de olan bir yeti değil yani sen Tabii. herif hem iyi tasarım yani hem iyi e, tasarlanın görsel şey yeteneği var elişin hem yönetmenlik yapıyor bu konu bununla beraber ve herkese ne yapacağını söylemesini çok yani biliyor çünkü oraya oturduğun hakikaten işini bilmen gerekiyor yoksa bir kere zamanlamayı da yetiştiremezsin işte bütçeyi de sıçarsın falan filan yani Evet. Ama işte dediğimiz gibi sonuçta e, film para yaptı mı? Yaptı. E, belki hani Devi vesaire satışları da fena olmayacak gibi duruyor. Bana kalırsa hani sinemadayız. Izle, sinemada izlemeyen bir sürü insan DVD'sini vesairesini download'unu, şusunu busunu alacaktır diye tahmin aynen. ediyorum en azından Amerika'da. Şey abi yani Budur tabi, tabi. çok güzel seriliyor. Yani film aç. su bayağı güzel de bir de tabi hani canım ben e, 17 inç ekranda bile izledim. Yani hı. güzel duruyor. Bir de biz gittik işte mesela sinemada seyrettik ama işte yine yine insanın hani evde bir de seyretmesi, o detayları o şeyini görmesi çok farklı. Hani ben zaten e... <gülüyor> <gülüyor> 3D izlemeyi çok sevmiyorum. Hı. Biz 3D izledik e, salonda. 3D'de çünkü çok detay kaybediyorsun. Evet, bir de işte, büyük ekranda da hani çok detay kaybediyorsun. O yüzden ben hani büyük ekranda izleyip de beğendiğim şeyleri mutlaka evde daha küçük bir ekranda hani durdurup bakabileceğim şekilde izlemeyi de, seviyorum. E, evde mesela işte büyük 3D televizyon alıp da ulan bir tane güzel 3D film bulamadık ya diyenlerin mutlaka bunu almış gerekiyor. Çünkü sinemadaki 3D'si çok iyiydi. E, yani çok iyi derken sonuçta standart 3D'yim ben diye çıkan filmler var ya. Hı hı. Onlardan olması üst kademedeydi. Evet. Bir gömlek ee, üstü. Bir gömlek üstü. Yani işte bir zaten başka bir de Gravity vardı. Yani son dönemde baktım. Yani Gravity da... ama evde izlesen evde o olmaz. O evde yatan. olmaz. Daha hemen sinemadaki 3D şeyinden bahsediyorum. Ama bunun da bence evde de izlesen, evde de 3D'sini yani çünkü o işte dövüş sahneleri falan filan hı hı. E, gayet güzel, keyifli bir 3D e, deneyimi yaşarsın. E, çünkü o kalitesi de var filmin. O yüzden hani insanlar da çok ev sinemasının kısmını düşündüğünüz zaman bence almalılar takamla. Yani aksiyon seviyorsan, hı hı. açayım ya bir güzel aksiyon film seviyorsan, robotlu robotlu, yaratıklı budur yani. Oğlum herkesin evinde 100 gigabit internet bağlantısı olsun artık. Her şeyi stream edelim. Olmasın. Gitsinler bu lirayı alsınlar. <gülüyor> <gülüyor> Siz de dijital satın kardeşim bana. Değil? Ne satacağım bir On bak. Bir bak materyalli. Oh eliniyorsun bak. Burada. Dijital değil. Ya, tamam. Ama e, gross markette baktığın zaman maliyeti azaltıyor, Oğlum dağıtın ücretini... Dijital olsa biz buna hediye de nasıl vereceğiz? Kod verirdik tamam mı? Ya kod kod olur mu ya? Kod, kod verirdik. Ya. Derdik ki... Hangi çağda yaşıyoruz? Bilmem ne bilmem ne nokta kom slash gikstra ile girin. Ya sen ya yine kod ver istiyorsun. Çok <gülüyor> ya. ya bize hediye edilmesi için kod veren yok <gülüyor> <gülüyor> Bak Kevin Smith abimiz diyor işte bilmem ne bilmem ne ürün için gidiyorsun. işte bilmem ne kom slash işte e, fatman yazıyorsun. %50 indirim alıyorsun, giriyorsun, hallediyorsun işini. Bırak bu işleri. Biz de öyle şeyler yapmak istiyoruz, üzere reklam vermek isteyen Biz varsa. Biz eski kafalıydız. Kafalı <gülüyor> evet, e, özel içerikler aslında... Aşkıncık <gülüyor> oldu. böyle. Şimdi yani... Güzel güzel anlatın yine tabii de ne bileyim, Bu arada söyledik mi... E... İşte Çin'deki başarısından dolayı e, Pasifik Rim 2'nin çekilce e, hani hmm. daha Belki resmi yani. olarak evet açıklanmadı ama kesinleşti gibi bir de, bir de şey, duruyor. Bugün ev satışlarına bakacakları. Yani. Evet. Bakalım ev sinemasında ne yapacak. Ve ikinci filmde de eğer çekilirse Kaiju Yager e, hibritleri e, hmm. ortaya çıkacak gibi görünüyor. Şey Evan geliyor gibi. Yani düşman uzaylı da olabilir bence hani uzaylı kapısını ya yani o portalı kapattıktan sonra millet yine insan oğlu den yolu yüzünden Tamam mı hani o dünya birliği tekrar bölünüp şey de olabilir kendi aralarında savaşmasınlar kendi uzaylı aralarında kalanımız... ıı, savaşa da bilirler hadi denizden Tutsuki gelemedik de bu sefer havadan gelelim havadan diyen uzaylılar da olabilir ya da ne bileyim Atlantikrim <gülüyor> Atlantikrimi de evet. izlemedim daha ya ben bu da şeytan şey şey de olabilir. İnsanlar vay Jaeger var artık. Uzaya çıkalım, bizi istirahat edelim yok, diye yok. gidebilirler. Ama Evangelion bari Jaeger eee Kaiju hibritleri. Yani ben olacağı söylüyorlar. 2. filmde söylerim. Şimdi Deltoro'ya selamlar. Selamlar olsun. Deltoro Del çekerseniz izlerim. Deltoro çekmezseniz izlemem. Deltoro çekecek tabii. Kim çekecek? Michael Bay mi çekecek? Michael Bay <gülüyor> gitsin Transformers çeksin. Of çekiyor zaten ya. 5 geliyor değil mi? 4 mi geliyor? Şunun ihtişamı yok abi. Ya, Transformers bir 1 ama bence şeydi en azından. 1 iyiydi. Evet. Çünkü çok skeptiktim ben. Evet. Lan live action Transformers mı olur lan falan demiştim. Ama gördüğüm zaman hasiktir lan. Herifler Oldu. ne güzel yapmış dedim. Yani tükürdümü ekran yaladım. da orgazm yaşıyordum ben. nasıl Ama şey, şey var. <gülüyor> Transformers filmindeki dönüşme sahneleri ve dövüş sahneleri o kadar hızlı ve aktüel kamerayla çekilmiş gibi olduğu için yani. dondurduğun zaman hiçbir detay görmüyorsun aslında. Evet. Hepsi flu. Bunda öyle değil. E, tamam da işte abicim teknoloji biraz hakikaten değiştiriyor işi bir de para harcanıyor yani. Şimdi onu belki e, daha tamam. uca çektiler. Hayır canım daha, daha ucuza çekmediler. Şimdi yalan söylüyor olabilirim de. Bakabiliriz yani. Ee, ama sanmıyorum yani Transformers'ın bütçesi daha büyük olabilir. Daha yüksekti diye hatırlıyorum ben. Bakalım <gülüyor> Bak bakalım. Nasıl bakacağım? Ee, Box Office Mojo. Şimdi ne bileyim, e, dediğim gibi orada detayı göremiyorsun tamam mı? Hani çok güzel sahneler var. O, o filmde o kumdan çıkan yaratık vardı ya Transformers'da. Ha evet. Bir şey. çok, çok güzel bir sahneydi o. Ama ben hani detaylarını görmek istiyordum o robotun. Frame by frame detay, gittim. Evet. Ama yani hiç detay yok. Hepsi, bütün kareler flu'ydu. Evet. Bunda işte hani frame by frame gittiğin zaman yine şey Kajun'un detayını, robotun detayını her şeyin ince ince inceğini ince görüyorsun. Yani bu bir Del Toro farkı işte. İşte Del Toro bir de bunun acaba belki indi asılca ya Lifetime yapmadı bunu. O herifler de biliyorsun psikopat. Ne diyor? Lifetime yani burada grosslarına bakıyorsun sen. Şimdi gir, içeriğine girdiğin zaman yapım maliyetini de yazıyor. Şurada yazıyor olması lazım. 150 milyon. 150 milyona mı yapmışlar? Aha. Şeyi ne kadar yapmışlar? Bunu 150 milyona yapmışlar. 319 yapmış domestikte. Yani. Toplam <gülüyor> 700, 709 yapmış Bayağı iyi Dara, Dara gibi Dara, yapmış Değil i̇şte diyorum ya Transformers yaptım. zamanından önce yapsaydım pasif mi O da bu kadar yapardı bence Yok bu kadar yapmazdı Çünkü burada yine belli bir fanbase'i var Yani nostaljisi için gidenler var Anladın mı? Niye açmalık Ve pasif. hani Abazan abazan gençlik şey için de gitmiş olabilir Pasif ee, yanlış mı yazdım? C yazacaktım değil mi? Evet Öyle mi ee, sen söyle. Megan Fox için giden Abazan Gençlik de var. O yüzden baksana yazık. Yazık tabi ya. Toplam 400 yapmış. Hı -hı. 190 milyonmuş bu. Ha, birazcık daha fazla para harcamışlar buna. Evet. 190 milyon toplamda 400 yapmış. Yani şimdi parasını çıkardı. Yani çok büyük kar ettirmedi ama parasını çıkardı. Demek ki milyon fark ediyor abi. <gülüyor> 40 milyon fark ettiriyor detayda. <gülüyor> <gülüyor> detayda fark ediyormuş. Yani Del Toro belki çok da hani fazla detay çekmeyi istediği için dediğimiz gibi hani kullanmadığı yani filmde görmediğimiz bir sürü setler vardı anladın mı? Film kareleri vardı. Zaten hani... Orada bütün bir şehir zaten şey, hmm. CGI. Evet. Yani Transformers sadece robotlar CGI. Robotlar CGI ama tabii üç işte, boyutta değil de Transformers. Bunu 3 boyut çektiler. Yani. IMAX çektiler. Evet. Onlar da belki bir şey yapıyordur ya. Yani. Ama dediğim gibi hani e kalite de... açısından çok daha kaliteli bir e şey. E evet evet bir çünkü film, adam işte manyak detay, detaya çok önem verdiği için Hı -hı. oturup bütün detaylarını yaptırmış heriflere. O yaratıkları tasarlatmış. Yani sıfırdan yaratık tasarlatmıştı. Ama şöyle olacak böyle olacak dikkat edeceksin. Başka yerden geliyor bunlar falan filan. Yani hem bizim rüyamda ya yakın hem değil. Bu arada şey e, hani şaşırdım ya da daha doğrusu... E, karakter vermiş yani hay tasarımlara. Hay, karakter vermiş tasarımlara da. Hani filmde benim kafamı kurcalayan bir tek nokta var. Hani diğer her çoğu şeyi kabullenebilirim. Bir tek şey. Ne? Bütün bu şeyler klon değil mi? kayjular. Evet. Bunu adam dedi ki bütün DNA'lar aynı falan filan evet, dedi. Evet. Peki niye hamile çıktı bir tanesi? Ne bileyim. İşte onu bilmiyorsun yani. Şey, şey. <gülüyor> Yani şey klonlanmış yani. bir yaratığın çiftleşip de hamile kalmış i̇şte olması için bir mantık göremedim ben orada. Fazla kullanmışlar abi. Yolda gelirken <gülüyor> biri sıkılmış çakmış derim diyorum. Birinin çakmış yolda gelirken. Yani klonladıktan geçerken... sonra direkt yolluyorsan eğer orada belli büyüyene kadar hayır, besliyorlar belki, mı? Belki daha sonra o şekilde gönderiyorlar, gönderdiler. Hepsi mi hamile diyorsun? Ya hayır, ikneli yine. Hani birini öldürüyor, öldürüyor. Ondan sonra öldü zannediyorsun. İçinden yenisi çıkıyor. O zaman niye diğerleri hamile değil? Veya belki gitsin de hallettikten sonra oraya yumurtasın diye gönderdi belki. Ki işte çıkacak hani 30 tane adam göndereceğine bir defa da gönderiyorsun hamile gönderiyorsun falan filan. Ne bileyim, bana çok ya saçma geldi. Ya orasını, anasını uydurabilirsin senin kadar. Anasına yani hani niyesi, maksap... niyesini, yani kafamı kurucu tek nokta o. Vallahi çok niye demeyeceğim. Niye demeyeceksin çok. Oturacaksın, seydeceksin. Ne varsa onu yutacaksın. <gülüyor> i̇şte birazcık öyle olmuyor. Ya ne öyle olmuyor? Adam vay basit film çekmiş. İşte oturacaksın, seydeceksin yani. İşte bana böyle basit olsa da birazcık şey vereceksin abi. Vermiyorum. <gülüyor> Allah Allah. Yani bir sormak lazım. Niye hamile lan bu? Niye hamile? İşte niye hamile? Niye hamile? İşte İkinci film. <gülüyor> İkinci <gülüyor> <filmimiz>. <gülüyor> Vallahi bilmiyorum ben sevdiğim bir film oldu gerçekten. Bu senenin aynen, aynen. E, böyle bir film görmüş olduğunuz için mutluyum. Mutluyuz. Açıp açıp tekrar seyrederim. E, Devamında gelmesini diştiriyoruz. Devamı da inşallah işliyoruz. gelir. de seyrederiz yani gideriz. Güzel güzel. Warner Bros. bizi mahcup etmez. Warner Bros. bizi Pasifikliğine evet. götür. Warner Peki Şey olarak ne diyorsun? Yani e, <gülüyor> arşiv. Ya hani ne veriyorsun? Yani bu bu durayı Mesela bu steel case bu ne veriyorsun? Yani? Steel case bu tasarımını beğendiğimi söyleyebilirim. Yani tabii ki bu tamamıyla benim. Hmm. kişisel bakış açım yani 3D televizyonum olmadığı için 3D burayı benim zerre ilgimi çekmiyor evet. ve evde de e, 3D izleyebilecek bir adam olduğunu zannetmiyorum hani gözlük üstüne gözlük takıp evimin rahatında ee, biraz e, şey sen söyle ekstralar bana kalırsa birazcık daha yetersizdi ben e, o kredilerin yapımı veya işte çekim sahnelerinin birazcık daha hani on e, on set daha fazla içerik hmm. olmasını isterdim evet. sadece detorun Hadi Skype üzerinden abi şunu şu kocaman şey kayış yapıyorsun bunun bir ayağa daha ihtiyacı var dediği sahnelerle yetinemedim ne yazık evet. ki. ...birazcık daha yapım günlüğü şeklinde daha detaylı bir şeyler olsun isterdim. Tasarım güzel ama ne bileyim ben hani fiziksel bir şey tutmaya yerim olmadığı için göt kadar evimde. Hani arşiv için eğer çok seviyorsanız alın ama şart olmadığını söylemek yani istiyorum. Ben mesela... 10 üzerinden mesela kaçıncı level Kaiju? Senin 10 üzerinden 3. level Kaiju. Öyle mi diyorsun? Evet. Hani ben mesela öyle hani başucu kitabı gibi hani başucu filmlerim vardı benim. Sıkıldıkça gelip baktım. Hani bilgisayarımda saklı tuttuğum filmler var tamam mı? Sıkıldığım zaman izlediğim. Evet. Onların arasında var. Ama evet. fiziksel olarak blu rayını alır mıyım? Almam. Allah ben aldım. <gülüyor> <gülüyor> yani ben çünkü sevdiğim için arşivimde bulunsun istiyorum ve senin dediğin gibi işte direkt çıkarıp takacağım, seveceğim işte istiyorum. 3D'de yani eğer 3 boyutlu televizyonuz varsa bence tercih edin. Hı hı. E, zaten normal 3, şey d olanın da 3D arasında 10 lira fark var. O yüzden yani çok da şey değil yani. Almışken 3D'sini de alabilirsin. İçinden 2D'si de çıkıyor aslında Aynen. O yüzden... 2D'sini kardeşine verirsin. Aynen. Yani, verir yani, ve ihtimalle e, vereceğim. Satarsın. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, yani benim için şey, en üst level Kaju <gülüyor> diyebiliriz. Karşılaşmadığımız her türlü Kaju'dan... <gülüyor> e, level 6 diyorsun. Level 7. Belka'm da level 7 diyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, bence arşive... yani Bu tarz filmleri seviyorsanız... Arşivinize kesinlikle katmanız gereken bir e, film, blu-ray, DVD ne altsa e, diyorum. Ee, ve evet üç tane de dvd hediye edeceğiz. Evet. Onu ama zaten onu siteden falan yaparız herhalde yani. çünkü bizim Aynen. podcastleri kimse dinlemediği için. Evet. Niye dinlemiyorlar? Hedi hediye an. veremiyoruz buradan <gülüyor> <gülüyor> Dinleyip hediye alacaklarını almıyorlar öyle. Almadan sonra evet. bir şey peşinde koşuyoruz. Onun yüzden <gülüyor> böyle chat diye internette, Facebook'ta falan yarışma yaparız veririz. Oradan 3 yani. tane e, DVD'mizi veririz. TIGLON sponsorluğunda. Aynen. Ee, Şimdi Kaiju ve şey demişken e, Godzilla'nın yeni filmi. Ne, ha, ne evet. diyorsun? Godzilla'nın yeni filmi geliyor. Fragman evet. falan çıkmadı mı ya? Fragman çıkmadı daha. Bir şey çıkmadı değil mi? Evet. Ama bayağı daha bir... 2015 falan değil mi ya? Yo 2014. 2014, 2014 olabilir. E... 2014 çünkü şeydi, bir seneye çıkıyor bu falan da. 2014. Yani 2015'e artık film sıkıştırmasınlar abi. Zaten yeterince büyük film geliyor. tamam Kimse onlarla yarışmak 2015 istemeyecek. 2015. Evet. Star Wars geliyor. şey geliyor. E, söyle. tecavüz edecek. Aynen. Şey. Ee, i̇şte, Avengers, Avengers 2 geliyor. Hmm. O yüzden 2015'e... Spider-Man şey, var. Superman var. Batman vs. Hmm. Superman var. Yani işte go 2014'te geliyor. Allah yani... Hiç... ...sıfır beklenti. <gülüyor> Aynen, sıfır beklenti. <gülüyor> ne <gülüyor> yapacaklar ki? Yani İlla ki zamanın belli bir döneminde izleyeceğiz. Tamam yani mı? Eskisi gibi yaparlarsa... ...olabilir de... ...Gozina'nın şehri dağıtmasını istemiyorum ben yani. Niye abi? Godzilla yani. Şehri dağıtacak bir kere. Hayır tam Şehri dağıtacak da başka yaratı döverek dağıtsın. Yok o ikinci film için. Ya <gülüyor> abi ne ikinci filmi daha olur mu? Ne ulan bu? Reboot mu? Origin story mi <gülüyor> imsedeceğiz. Ya işte Hollywood <gülüyor> film abi olacak yani. Bir origin... Ben <gülüyor> daha küçük bir Godzilla iken tamam mı? Godzilla. Çok da beni origin falan story. diye başlayacak tamam mı? Hindiye <gülüyor> gidecek falan. Hindistan'a <gülüyor> gidecek. Oradan şey bulacak. <gülüyor> Dayak yiyecek çocuk ya. ya. Ondan rahmet, sonra işte Azgul tarafından ha. eğitilecek, <gülüyor> geri dönecek. Ilgol şey adamsa katılacak. Benim annemi babamı öldürdüler diyecek, böyle bir masum ezik ezik takılacak bir 10 on yıl. Ondan sonra o bak nükleer santral patlamış diyecek, gidecek yani, oraya. Tam... Sonra aslında kertenkelerden korkuyormuş, o yüzden Gazil'de <gülüyor> ol <olayım. gülüyor> Ya vallahi ben Gazil'de hiçbir şey beklemiyorum. Çünkü zaten bir posteri var. Ondan da bir kuyruk gördük. Başka bir şey yok. Ee, Godzilla'dan, Godzilla'dan de boksa ondan. Beklentim e, sıfır. Ama gelince bakarız. Ya illa şey, izleyeceğiz bakarız. bir şekilde. Belli yani bir bir zaman aslında aklıma böyle gazil deyince senle Kore'de izlediğimiz o film geliyor. Hangi film ya? Yani? <gülüyor> Kore'de izlediğimiz. Bir tane ejderha alıp almıştık. Aa evet. Çok kötüydü. Çok kötüydü. Korkunç bir şeydi. Korkunçtu <gülüyor> ama ama sinema güzeldi. <gülüyor> sinema yani sinemanın güzelliğini siktir et. film o kadar korkunçtu ki Çok ama ya. yani yani o adamın bir o şeyi var. kötülük iyiydi. Muhabbetin <gülüyor> <gülüyor> yapılabilecek yani Bilmiyorum. o herif böyle şey o Bilmiyorum. filmin yönetmeni Kore'nin Kemal Sunal gibi evet. bir herif tamam mı? Slavski komedi yapan bir evet. herifti. Herif yönetmen olacağım diye tutturup tutturup tamam mı? Eskiden böyle kendisinin oynadığı böyle çocuklar çocuk komedileri falan çekerdi tamam? Hmm. PV Herman gibi Kore versiyonları Hı -hı. böyle saçma sapan Adam bir şekilde tutturmuş tamam Üniversite eğitimi yok, bir şeyi yok. Bilmiyorum artık. Yani Ve hiç adam... Kötü bir film setmemiştim. Adam hani o bütçeyi bir şekilde evet. tamam toplayıp yapmış. yapmış? Yani CGI'de. o bir insanlık başarısı olarak güzel bir filmdi. İşte bir de böyle... Koreli Moral'ı değil mi? <gülüyor> Koreli'nin lokasyonların da özel tarihi, şey, turistik lokasyonlar. Hatta biz de gittik işte ya. Amerika'da da çekmiş falan. Amerika'da vizyona girdi. Bin, evet, bin küsür dedi. salonda falan. Hani o onu yapa, yapmış olabilmiş. Hmm. Yani, o bir başarı tabii. Hatta, ama film bok o, gibiydi. O inanılmaz kötüydü ya. İşte. O Roosevelt'daki çocuk oynuyordu zaten. Ay evet. Başrolü. evet. Of. <gülüyor> Ay Allah'ım ya. Danny <gülüyor> oynuyordu, oynuyordu galiba. Galiba şey ya, yani, Hatırlıyorum kötüydü. yani. Hani gidip de Amerika'dan casting de yapabilmiş herif. Anladın mı? Yani ama işte pişman olmuştur herkes. <gülüyor> evet. Neye bakıyorsun be? Ya şeye bakacaktım da 2014'te çıkacak olan filmlerin listesi neredeydi? Kapattım herhalde. Kapattım herhalde o tabi. Oo kızlara gel. Kapat kapat kızım. <gülüyor> Çoğu film çıkıyor kimin anlattı? Yani 2014'te fena bir sene Şimdi, olmayacak gibi. Çok büyük bir blockbuster. Buyurmay anlamında. Yok. Baktığımızda ama. Aralık ayında Elizyum geliyor. Elysium geliyor. E, büyük hani bilim kurgu falan. Yani Elysium benim için bir hayal kırıklığıydı. Ben izlemedim Elysium'u. İzlemedin mi? Yok. Aa. Çünkü sinemada gitmedim. Merkez berbat dedi. Çok ayıp. Ben de gitmedim. Yani, o yüzden şimdi bu lirayı falan çıkınca izleyeceğim bakalım. District aynı ben çok sevmiştim. Hmm, ben de çok severim District Yani o havayı göremedim. Hmm. Ben Jodie Foster'ı da Matt Damon'ı da çok severim. Ama yani biraz harcandılar gibi geldi bana. Bilmiyorum ki bir şey demiyorum. Yani... yani hikaye çok klasik, tek düze. Görseller çok güzel ama şey değil. E... Hani orada bir kutuplaşma hikayesi sonuçta. Evet biliyorum. İşte zenginler yani. ilizyumda fakirler dünyada yaşıyor evet. falan filan. Ama... Hani şeyi de fazla görmüyorsun. Ee, görsel ögelerin de çok fazla kullanılmadığını görüyorsun. Hani bu o yönetmenin tercihi. Evet. Zaten District 9 de öyle. Ghetto'da çıktı evet. sürekli. Ama hani el gibi bir yer yapmışsın değil mi? Orayı birazcık daha Anladım. güzel kullan. Görsel şeyini göster. Ne bileyim. Evet bir şey. Oyunculara gitti bu ara. Yani. <gülüyor> ya zaten el çekine kadar kadar bence gidip District 10 falan çekseydi daha iyiydi yani. Yani. Orada bir en az bir konkurs için şey hikayesi sersteliydi yani. O, bindiler gitti ben hani ya bindi gitti de işte ya. abisini çağırıp geri gelmesini bekliyordum. Yani tamam adamın geri gelecekti. Gü, yani herif öyle, ki bıraktı orada onu yaratık olarak. Tam işte. Hani yaratıklar. Gitti ya kaçtı ya ha. hani bize zulüm ettiler dünyada deyip abilerini çağırıp gelse i̇şte tamam ya, yani. evet ben öyle bir şey bekliyorum <gülüyor> ben mesela. Ben de yani. District 9'den şey? sonra öyle bir film bekliyordu. Öyle bir, bir şey çekebilirdi bence en üzüm onu çekseydi en azından adı adı, adı yürürdü <gülüyor> yani adıyla ilgili bir, bir şey yaptı orada yani. Ama işte şöyle bir şey oluyor hani böyle indie olarak keşfedilen heriflerin işte direkt stüdyo sistemine girdikleri zamanki filmleri birazcık tökeziyor. Girdim mi ağzına kürekle ne oluyor lan falan <gülüyor> diye şaşırıyor. Çünkü çünkü tamam para veriyorlar bu heriflere ama hmm. hani rahatlıkları yok, e, istedikleri şeyleri yapamıyorlar. İşte... Bakalım işte ya ben seyredeceğim o zaman da onu yorumlayacağız. El Yüz'cüm. El Yüz'cüm nasıl olacak bakalım Arka Kayı içerisinde o var. Başka ne var? Şirinler İki. <gülüyor> Şirinler iki. Elinizde var abi Başka bir şey yok yani. Şeyler başka başka başka kimden başka bir şeyin yok bu ara. Yani gravity öncesi mi soruyorsunuz? Gravity sonra. Gravity daha yeni mi can girdim? Kafadan 4 ay koysun. Ha. Ne var o zaman? Vol'e bir şey yok. Var. Ha, Wolverine, Wolverine var. Wolverine ne oluyor? Wolverine var ama Wolverine tut çıkmadı. Wolverine'in çıkmasını bekliyoruz. Wolverine de <gülüyor> ne kötü filmdi yani. <gülüyor> Wolverine ne çıkmasa da olur yani. Yani Wolverine bizim hediye edeceğimiz divizleri almak istemeyenler de olacaktır diye tahmin ediyorum. Wolverine, Wolverine'i... Wolverine'i hakikaten... Ne olverenler dedim <gülüyor> Şey... Hı. Geçmiş günler gelecek de kötü olacak diyorlar. Ne diyorsun? Kötü mü olacak diyorlar. He. Yani bence Sol, kötü olmalı Son fragman teaser mı ne baksı? JF Kennedy'ye bağlamışlar ya. Hı. Cf kendi hikayesi mi olur lan falan diye böyle bir ya bence çok tlibari buluyorlar filmde bence kötü olmayacak da. Ee, şey bana bir garip geldi. Özenti bulular. Yani, yani ne özenti olacak bence. E, gayet güzel fikir. Şey özentisi. Hayır. Filmin tonu, e, işlenişi olarak ne işte Nolan'ın özentisi bulular. Biraz Aman. böyle şey ya. Ya ben bu tripleri de hastayım abi. De. Bir, bir, bir şey hani atıyorum. Yüzyıldır yapılan bir şey tamam mı? He. Bir kişi çıkıyor bir nebze şey hani gözle sokuyor onu. Ondan sonra o Nolan tarzı oluyor. Hmm. Ondan sonra yapılan hani sanki yüzyıl öncesinden beri yapılmamış gibi tamam mı? Yani işte ama. Ondan sonra yapılan ne olan taklidi oluyor. Öyle oluyor tabii. Trend oluyor çünkü. Biliyorsun trend olanın trend diyor Ya ben brand single'a hiç güvenmiyorum söyleyeyim sana. Ya ben Brian Singer'ı ben gayet karaktersiz bir insan olarak görüyorum <gülüyor> bu konuda. Evet abi, yani herifin bundan sonra ilk X-Men filmini çekti diye yani bir tanesinde başarılı diye hepsinde başarılı olacak diye bir şey yok işte. Gördük. Yok ama asıl başarısız o yüzden, olduğu için bence bu kadar belada. Days Ayık of daha... Future de, teki işine e, de güvenmiyorum herif. Ya bence e, fena olmayacak. E, hani ben fena, bir... fena olmayacaksa da o fena olmayacak sağlayacak olanlar oyuncular diye. Hayır yani bence first class ee, seviyesinde bir film çıkacak oradan. Days of Future Past'ı vereceklerdi Matthew işte nedir? X bir şeyi çeken, Aha. First Class'ı çeken adama. Mis gibi film çekecek herif. Sonra, yani ben anlamadım ki o işi. Herifin elinden aldılar. Hani x meni yine gittiler. Brian Singer'dan dalmamaya verdiler. Ya yani bilmiyorum. Bence <gülüyor> kötü bir iş çıkmayacak. Benim tek şey sıkıntım, ya yani sıkıntım da değil de hani e, sen söyle Tribal enfeksiyonum. Şey, şimdi iki tane beast var ya. Filmde. Evet. Bir geçmişten gelecek olan, bir de e, hani gelecekte olan. <gülüyor> bir geçmiş günlerden, bir de evet. gelecek günlerden. Aynen. Şimdi bu ikisinin tipleri farklı tamam mı? <gülüyor> evet, farklı. Şimdi onu nasıl bağlayacaklar? Wolverine dövmüş. Zamanında <gülüyor> yamuzmuş, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ağzını yüzü kırmış. <gülüyor> yani ben öyle, toparlamışlar. Şeyleri, öyle şeylere takılıyorum abi. Ama sen çok gerekli şeylere takılıyorsun. Ayram, çünkü bir tanesi şey... E, Ultimate'de tam kedi bari çıkıyor. Yani şey Ultimate serisinde yanılmıyorsam atıyor da olabilirim. Ama ee, birinde zaten... herif çok genç lan. Hayır ondan sonra insan yüzü çıkıyor lan oradan. Yani e, Frasier'ın oynadığı e, X-Men 3'teki tipte insan yüzü var tamam mı? Diğerinde kedi. Demek ki tüy dökücü kullan yüzünü. <gülüyor> ya baş falan bulurlar onun yolunu ya ama film iyi olsun da düşündüğün şeye bak. Ben öyle şeylere takılırım abi. Hiç takılma bence. Yani bence tek film şey değil. bence film fena olmayacak ama film kötü ol, olursa da tek e, sebebi bence şey olur aşırık şey e, casting yoğunluğundan olabilir Düşün abi bak bütün X Men serilerindeki adamlar var tamam mı first class'teki adamlar var yeni karakterler var Trask var bilmem ne var tamam mı yani evet. hepsi zaten hani milyon dolarlık adam kullanıyorlar hepsini zaten Öyle. hepsine birer milyon dolar versen 50 milyon dolar zaten casting'e gitti tamam mı Yapacak bir şey yok. Ve hepsine 10 dakika ayırsan zaten 500 dakika var. <gülüyor> <gülüyor> 50 tane adam var orada. O yüzden geçmiş günler gelecek başa ne mi? Öfff o ismide yani hakikaten. Geçmiş günler gelecek. X-Man. X adamlar. Geçmiş günler gelecek. Yemin ediyorum kendimi keseceğim. Cık, bu ne abi? Yani bilmiyorum ama şeyler falan fena değildi. Hani o... Kennedy'li fragman öncesinde çıkarttıkları... E, ben de bakmadım da. Hani e, trak, Trask Industry e, virali olsun. Ondan Hı -hı. sonra oradaki şey e, fotoğraflar olsun. Mesela John F. Kennedy'nin başkanlığa e, giriş seramonisinde arkada ko kocaman sentinel duruyor olması falan. Yani hoştu, hoş şeylerdi bunlar. Ya viralleri güzel yapıyorlar zaten. Viral için. Evet. <gülüyor> Biz de filler episode'a yerdik. Filler episode mu? Yani zaman dolduruyoruz. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Pasifik Savaşı'ndan konuştuk yeterince çünkü yani. Evet. Ne çünkü... yapalım? Geek bakışında Pasifik Savaşı'nı konuştuk. Bu düreğini inceledik. Bu düreğinle ondan sonra verdik bir şeyler. Yorumlarımızı yaptık. Ama yetmedi. Daha da konuşmak istiyoruz. O yüzden konuşuyoruz. Abi benim şu anda deli gibi. Tamam mı? Sherlock ve Evangelion izleyicim. Evangelion mu izleyeceğim? Hı. var. Evangelion. Şart olursan izlenen bulacağım ben gelirim. Yani Benim bende duruyordur. İndireceksin. İndire duruyordur bende. İndireceğin, izleyeceğin. Var mı bende duruyor? Oğlum işte indireceğim. Yani Sen işte zamanında mi? şey 480 indirmişsindir. Olsun DVD. <gülüyor> İzlenmez o şimdi. <gülüyor> bir daha kim indirecek onu? Ben indiririm bir ara. Ama hani zaten iki senedir bekliyoruz Sherlock'u tamam mı? Hava evet. uçakta da hani hep koymuşlar iki sezonu. Hmm. İlk iki sezonu. Hani sonradan fark ettim. Çünkü benim elim direkt şey geliyor, gidiyor. Filmlere gidiyor tamam mı? Şey ee, dizilere gitmiyor uçaklarda. Çünkü bir, bir, bir filmi koydum mu iki saat garanti tamam Aynen. mı? Ve dizileri de zaten şey, sezon sezon koymuyorlar normalde. Tamam mı? Hani sezon 2'den bir bölüm, işte sezon 5'ten iki bölüm falan şeklinde koyuyorlar. Çok böyle dandik bir sistemleri var. O yüzden genelde dizilere bakmıyorum uçak uçak. Ama işte... İzlemişim çoğu filmi. Ha. Tamam mı? Aman bunu tekrar mı izleyeceğim deyip dizilere geçtim. Hashtag Sherlock. Sherlock var. Ben Bileydim. Bileydim izlerdim de. Bileydim baştan sonra izlerdim. İki, sez i̇ki sezonunda koymuşlar altı bölümü. İlk bölümü izledim. <gülüyor> Oğlum ne kadar güzel Sherlock ya. <gülüyor> Çok güzel evet. Ne yazık ki. <gülüyor> O güzel ve az. Güzel ve az. Az evet. öz. az. Ve ee, Ocak 1. Ocak 1. Sezon 3 ilk bölüm. Bakalım nasıl kurtuluruz. Sherlock Lives. Ha sizi göreceğiz. Kampı #SherlockLives. Ben kaptı da bu olacak? Of. Ondan sonra 2 hafta içerisinde 3 bölümde yayınlayacaklar. Ondan sonra bekle 2 sene daha. Ne bekleyeceksin ya Otur, oturdun ya. Bazı şeyler beklemeyecek. O kendi geliyor. Aa, ama istiyorsun böyle tamam mı? Ya tamam istiyorsun da işte gelmiyor. Geliyor ya bekliyorsun ya. Yani böyle hani böyle bir şey gibi geliyor. yani çok güzel bir yemek yersin tamam mı? 2 ha. hafta sonra tekrar yemek istersin de bulamazsın falan. Olsun canım ne, adımı başka yerlerde izleme fırsatımız oluyorlar. Hayır abi Sherlock. Yani adam değil bence ya. Hikaye kurgu, Hikaye isare. falan da onlar çok güzel de olsun ama asıl adamın da çok güzel de o yüzden. Yani aslında şey diyorum ya film yani böyle kendi başına bir film de yapabilirler yani Şarluk. Oğlum 10 yıl önce sana deseler tamam mı? Benedik Kumberbach diye Kumberbach diye bir adam var. Ha. E, kıçınla gülersin ha? Ne biçim dostsun lan? <gülüyor> lan? Ben benim adım Benedict Cumberbatch olsa hayatını kendimi bıraktım öldürür, bıraktım. kendimi asardı <gülüyor> falan dersin. Ama herif ilah oldu şimdi. Adam çok of okul okuldayken ne çok dayak yemiştir ha? Herif <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> muhteşem yani. Bu arada şey de bitti. Neyi bitti? Kornet o işlemesi. Ah evet. The World is izedik the... izledik ee, nihayetinde. Evet onun bir tane şey yaptı, çok bir, tanı, bir görsel Simon Peck paylaşmış. Hı -hı. Ama Simon pek ne yaşlanmış ya. Evet ya o çok böyle suratı çok yok ama bir herhalde film için çünkü filmdeki karakter öyleydi ya. Yani orası Tip öyle de. Tipi yani. evet. Şey e, çünkü son Star Trek'te öldürdü. yine bayağı toplu adam, adam akıllı. Yok yok yani ama bayağı yaşlanmış. Şeyi Ha bir tanesi böyle fotoğraf çekmiş, e, işte üç filmi de koymuş böyle bu liraylarını almış tamam mı? Hı hı. E, işte şey, Shaun of the Dead. Ondan sonra Hot Fuzz ve World End, altlarına da e, cornettoları koymuş, tamam mı? <gülüyor> Ama böyle renkleriyle yani şimdi e, World End'te sanırım mavi cornetto gözüküyordu. Olabilir. Böyle yapışıyor ya. Aha. Sonra maviyi koymuş, Tamam mı? Ondan sonra işte Hot Fuzz'da kırmızı mı? İşte kırmızı gözüküyor. Ya. Kırmızıyı koymuş. İşte şeyde Shaun of the Dead'te işte turuncu mu ne sarı mı öyle bir şey var? On koymuş. Böyle, böyle işte cornetto koleksiyonu tamam diye <gülüyor> ya. <gülüyor> çok güzel onu paylaşmış da. Ben niye Kornetto, Kornetto e, Triloji falan diye geçiyor hiç bir zaman fark etmemişim hepsinde to Kornetto yediklerini. Yani... yani o muhabbetin <gülüyor> olduğunu fark etmemişim. İlk filmde tam gidiyor bakkala ha, dondum oluyor. almaya. İkinci filmde de evet sonradan e, şey aklıma, Ben ikinci filmde hatırlamıyorum ama... Şeyde üçüncü filmde, yiyorlar. Üçüncü filmde gördüm. İşte şeyde yiyorlar oturdukları... Arabada, ondan polis ya bunlar, Aha. o şişik olan yani, işte, yani sürekli dondurma falan yiyor ya, bir şey yiyor ya. Orada oturup böyle dondurma yiyorlar arabada, gidiyor dondurma alıyor getiriyorlar falan yine marketten bir şey yaparlarken, yani bileni Aha. incelerlerken biz manyak ya. Bunda da işte şeye yapışıyor, sonunda geliyor böyle, buraya yapışıyor. Fena değil ya, bilmiyorum ben... Bilmiyorum ben sanki... Shanado ee, dedi de hatfas birazcık daha iyi de gibi geliyor. Yani böyle. Çünkü World de birazcık bir zorlama evet, var, biraz sanki. var. Biraz var, biraz ee, var. Şey değil. Böyle biraz kopuk yani. Hani böyle oturup da bir hafta sonra çekmişler gibi duruyor film biraz. Evet. Ondan sonra hadi böyle çekelim ya falan. Madem bir araya geldik. Niye çekmiyoruz <gülüyor> gibisinden. Ondan sonra bir havası var. Veya işte sanki böyle tamamlayalım da kurtulalım. Hani Çünkü yani gibi. oradaki uzaylı faktörü hani tamam eğlenceliydi de çok alakasızdı. Anladın mı? Evet. Yani... Bir de biraz şey yapmışlar işte. Ee, hakikaten bu uzaylı temasına İngilizlerin bakış açısı var ya. Hmm. Hani işte bu şey, şey gibi yani. Evet. daha Douglas... bebek gibi çıkıyor falan. Evet. Dalgılsı gibi bakmış yani işte Autosun Galaxy rehberi bakışı var filan. Yani, evet, evet. İşte biraz. sonu falan da öyle yani. Böyle Aynen. tartışıyorlar falan. Yani. Uzaylıyla ne tartışıyorsun oğlum? Manyak heple <gülüyor> <gülüyor> tartışıyor. Lazım laf anlatmaya çalışıyor bu falan. Anla ve hani bir, bir de şey ya. Uzaylı ama hani böyle kibar uzaylı İngiliz kibar uzaylı yani. <gülüyor> ya <yardım> etmeye betmeye <gülüyor> ya. <gülüyor> <Yani> Sen <gülüyor> niye <gülüyor> İyi niyetliyiz, niye bizi böyle aşağılıyorsun, kötü davranıyorsun, <gülüyor> ne yöneliktesiniz falan böyle atış yok. Ha, bu zaman işte mal şey... Mal, içki, şey redneck İngilizce <gülüyor> ondan sonra işte böyle politik şey, kibar İngiliz arasındaki tartışma gibi şey Aynen. böyle. Aynen. E ee, o yani onlar falan işte bu komik aslında yani kendi çapında düşündü İngiliz esprisi dolu bir film tabii. Hani biz belki birazın çok fazla şey yapamıyoruz. Kavrayamıyoruz diye yani içki muhabbetleri falan yaparak ki. Ee, ama yani diğerleri biraz daha e, gene de anlayamayacağı espriler yaptığı için bu belki biraz böyle şey yapmıyor. Böyle oturuyorsun muhabbette dinliyorsun ama hani çok da böyle gülmüyorsun aslında. Yani böyle komik. Ama hı hı. biraz yani ama biraz insan içine giremiyor filmin. Ee, gibi bir hava var. Bilmiyorum. Tabi oyuncu kadrosu falan çok iyiydi yani. O i̇yi, adamların iyi, hepsini iyi. çok severim. Ben... Ee, seyretmesi de çok keyifli oluyor hepsinin birer birer. Ondan kendi şeylerinde. Hüdevü sahneli falan böyle sak pusak. Yani bilmiyorum. Tabi fena değildi ama Hepsi birden ninja kesiliyor ya. <gülüyor> bir anda böyle. Kollar bacaklar kopmaya başlıyor falan. Ama yani şey kadar eğlenceli değildi mesela dövüş sahneleri. İşte Shaun of the Dead kadar. Değildi işte. Çünkü ya bence zaten 3'ün içerisinde en iyisi Shaun of the Dead. <gülüyor> onun üzerine hakikaten yani yok yani o 3 içerisinde. 3 demeyi diye bakarsak bu işe. Evet. Shaun of the Dead. Ondan sonra hat fazdır. Ee, yani The World's Hand biraz hakikaten sonunda geliyor. Ya konsept olarak <gülüyor> Çok beğenmiştim aslında. Hani işte böyle bir bir gün onası on şey. On iki. On iki yani on iki pine şey arası bira işte içeceğiz muhabbeti. Fragman falan çok eğlenceli gözüküyordu da böyle şey olmuş yani. E, ya yani fikirle kalmış bende Fikir evet, güzel dolduramamışlar ama. Dolduramamışlar evet, evet. altını. Kop, kopuk kalmış. Hani on iki tane bira şeyini gezecekler. Ben böyle arkadaşım şu uzaylılarla karşılaşacaklar falan filan bekliyorsunuz. Uzaylı yapmamışlar. Robot yap. Hani belki direkt damar uzaylı yapsaydı. Evet. Ama böyle büyük ihtimalle para yok diye bir şey yok. Öyle yapmışlar. Uydurmuşlar yani. Ee... Mavi boya. Ha. Ucuza bulmuşlar mavi boyayı. Yani <gülüyor> demiş <İndirimdeymiş> böyle. <gülüyor> ya birazcık da işte dediğim gibi oralar şeye kayıtmış. Ne derler? Hani işte bu Doktor Who falan filan ee, tadında böyle uzaylı yapmışlar yani. Hı. Anladın mı? Orada saçma saçma uzaylı tasarımları vardır ya. Veya işte yabancı. Onun tadında böyle İngiliz uzaylısı. Heriflerin böyle bakış açısı çok farklı görüyorsun İngilizlerin. O filmin sonu da bence aslında iyi yani dördüncü filmin <gülüyor> şeyi vardı filmde ama hani yine de onu yapmadan duramamış Yani, yani dördüncü, dördüncü film. Dördüncü film, e... film gelmez. Yani dördüncü filmin anasını Edgar şey... Edgar Wright şimdi başka işi işim gücü orta Ortaçağ şeyi kalmamış. Ha. Yani. Gary Knight. I'm the Knight falan. <gülüyor> bence ba başka projelerini bıraksın ant çeksin adam gibi. O çekiyor zaten bunu arada çekmişler. İki evet. haftada çekmişler abi işte. ant çeksin şöyle güzel bir şekilde. Ondan sonra görelim. Simon Pegg'de ama işte en iyili değil, falan da en iyili tabii değil hmm. O ikisi beraber film çekmeye devam etsin ya. Yani. Ederler ya. Bence güzel bir şeyler çeksinler yani. Çünkü Simon Pegg'i sadece şeyde, Star Trek'te görmeyelim. Yani Simon Pegg... Scotty olarak görmeyelim yani. <gülüyor> ya da... Star ya da, Trek çekmeye devam edecekler ya mi? Ya Mission Impossible 5'te görmeyelim sadece yani. <gülüyor> yani Star Trek çekmeye devam edecekler <gülüyor> mi sence? Niyet etmesinler abi? Ederler. <gülüyor> yani illaki franchise devam ettirmek isteyeceklerdir ama ederler ederler. O, şarjım bitiyor. Yi bir şeydi 115 şarjım var. Abi Star Trek niyettir misin Star Trek gibi bir şey var mı? İki yıl sonra bir Star Trek'im daha gelir. Gelsin. Aralar geçsin. Star Wars çıksın. Ondan sonra Star Trek gelir bir tane Bence bırakmazlar Star Trek'i Trek peşini. Bırakmazlar zaten. Yeni sonda para kazandırıyor yani. çünkü. Yani. Ama yani CC Abrams bence. CC Abrams çekmez. Sıçtı bıraktı gitti. Yani iyi, çok iyi değildi. Beklediğim kadar iyi değildi ki. Işte. Into ben mesela çok çok bekliyordum şeyden. Hı hı. Iron Man 3'ten daha fazla bekliyordum ama hani daha iyi bir film olacak diye bekliyordum. Hiç beklentilerim beklentilerimi çok karşılamadı diyebilirim. Ben yine seyderim. Ben, yani, <gülüyor> ben. Seyderim. İlk de, de Evet İlla ki Tekrar tekrar seyrederim. İlk filmi de seyrederim, ikinci filmi de seyrederim. Seviyorum çünkü. Bir şekilde seviyorum. En büyük ihtimalle Arthur Dutra'ya bak. <gülüyor> şey lens flerlerle <gülüyor> kör olur <gülüyor> kaç kişi epilepsi krizi geçirdi acaba lens flerlerde? Evet. O zaman, o zaman bitirelim, bitirelim. burada. Gik bakışımızı. Gik bakışı. Ee, Gik bakışında başka nelere bakmamız istersiniz? Onlarla ilgili yorum yapsanız çok seviniriz. Evet. Oyun olur, ee, film olur. Yani şeyi zaten yaparız. <gülüyor> Şimdi hani dördü yeni... bir alayım. Ondan <gülüyor> <gülüyor> sonra onunla ilgili bir giyik bakışı... Ya zaten bir giyik bakışı yaptık sayılır şeyde. Ee, evet. Balkon keyfinde balkon ama... Balkon keyfinde yaptık sayılır ama daha detaylı bir giyik bakışı da yaparız. Ee, hatta yani şey, canlı yayın bile yapabiliriz artık. <gülüyor> orada ya konuştuk ya. Evet. Twitch TV üzerinden Geekstra, Geekstra, e, Geekstra kanalı açıp... kanalı açıp... Orada giyik bakışını canlı bile yapabiliriz yani. Sesli mesli. Ondan sonra bir gerizekalı oynar oynarken. Tabii. Eee evet hmm. Twitch TV'den yaptığımız için internetiniz varsa ha, gidip yani. bakabilirsiniz. Zaten o kayıtlı duruyor herhalde. İndir canlı mı oluyor? Sanki canlı yayın oluyor sıkıntı. Yani, Kaydetmiyor Kaydı bilmiyorum canım. emin değilim. Twitch TV yapılan kayıt. Twitch TV'de ben hiç kayıtlı şey gördüm hatırlamıyorum. Hep live'daydı ya da kapalıydı. Hmm. Neyse işte canlı yayın yayınlarız. diyoruz ki bugün bugün akşam canlı yapıyoruz. Aha. Çıkarsın, konuşursun diyorlar. Öteriz. Zaten tipimizi görmeyecekler ki. Sesimiz duyacak. Evet, kameramız yok. <gülüyor> Kamera almayacağım. <gülüyor> Para vermeyeceğim ama. <gülüyor> <gülüyor> e yeah. ne, neyde yapacaksın ki ee, Twitch şeyini? E... Neyde yapacağım? Ne bileyim mi? Mi? <gülüyor> Assassin's Creed'im olacak. Assassin's, Assassin's Creed 4 olacak. Ve şey Battlefield 4 olacak. Battlefield 4. Battlefield 4'te falan yapabiliriz yani. Resogun. Resogun da yapalım. Warframe bedava zaten. ya. E şey DC Universe online indiririz. Ha evet Mal evet. Mal malona bakarız yani. Evet evet DC Universe online online Onu oynarız. oynarken şey yapabiliriz. Ya da Marvel Super Heroes. Marvel Super Heroes yok ki. Marvel Super Heroes çıkmayacak mı oğlum? Ha Lego Marvel LEGO Super Super diyorsun, evet. LEGO Marvel Super Heroes'u da olabilir evet. Doğru söylüyorsun. O da olabilir. Hı -hı. Lego Movie ne zaman çıkıyordu ya? Lego Movie sanırım Şubat. Şubat kalmış. Of. Şimdi Resolution ee, of Smoke'la da bu seneyi kapatacağız. Evet, hayırlısıyla. Hayırlısıyla. Ondan sonra Sherlock'la da yeni seneye başlayacağız. Bomba gibi. Hatta, Ocak 1. Hatta şey yaparız belki. Ama ne oluyor? Biz şimdi bu hafta daha 2 hafta var zaten. değil mi? Ne? Resolution ee, of Smoke? Evet. evet Hobbit'in Hobbit e. çöl. Small'ın çöl. Small çöl. Ne? Neyse. Bilmiyorsun Türkçe'si. Çorak toprak. Böyle saçma bir şey Bilmiyorum. Ee, 13'ünde zaten vizyona giriyor. 13'ünden sonraki haftadaki geek bakışında demek ki aslında onu da değerlendirebiliriz. Evet. Ama spoiler olur. Spoiler olur. Belki bir hafta sonra yaparsın. Tamam da on sonraki hafta değil. Zaten anca... Ya zaten ilk haftasında izlemiyorsanız. İlk hafta izlemiyorsan spoiler hak ediyorsun. Evet. Evet. O zaman arkadaşlar size iyi günler, akşamlar, haftalar. Ne zaman? Nerede yaşıyor ve yaşıtılıyor? Hangi gün, hangi gelecek, hangi geçmişteseniz evet. iyi hayatlar geçsira.com bu işi al.